Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Ankara'dan Mehmet Eşref, Allah'ın Falik diye bir isminin olmadığını öğrendik. Bize bunu biraz açarsınız efendim. Allah'ın Falik diye bir ismi vardır. <gülüyor> El Esma'l-Husna'yı anlatırken bunu anlatmıştık. İsmi Allah kendisi kendine veriyor. Hiç kimse dışarıdan ona isim veremez. Allah kendini hangi isimle isimlendirip vasıflandırdıysa o isim Allah'ın ismi El Esma'ul Hüsna'dandır. El Falik ismi Allah'ın isimlerindendir. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyor. İnne Allah'a Falikul Habbe ve Neva Allah faliktir. Taneyi Çekirdeği yarandır. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarandır. Bu Allah'tır. Bunu yapan Allah'tır. Falik olan Allah'tır. Bunu yapan Allah'tır. Hal böyleyken nasıl döndürüyorsunuz? En'am suresi bu 95. ayetti. Evet, başka bir ayet-i kerimede aynı şekilde geçiyor. En'am 96'da yine Allah'ın Falik ismi geçiyor. Onun için Allah Faliktir. Çekirdeği ve tohumu yarandır. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarandır. Geceden sabahı çıkarandır. Bunu doğru anlamak gerekir. Yaratmak ayrı şey. Yaratılışı tekrar etmek başka bir şeydir. Başka bir yaratışla yaratmak başka bir şeydir. Allah çekirdeği yarar, içinden ağacı çıkarır. Çekirdeği yok eder. Buradan anlamamız gereken başka bir şey vardır. Allah'ın farih isminin tecellisini anlamak gerekir burada. Nasıl tecelli ediyor? Kulda nasıl tecelli ediyor? Bunu anlaması gerekir. Allah eğer çekirdeği yarıp, içinden filizi çıkarıp, ağaç yapıp meyve verdiriyorsa, bu bir ayet. İnsanı anlatan bir ayettir. Bir misalle anlatan bir ayettir bu. Nasıl ki sahabe daha önce küfürdedir, müşriktir Böyle Yahudi, Hristiyandır. Yani küfürde, yani müşrik. Allah, evet, peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Onlar bunu kabul edince Allah'ın Resulünü ona indirliğini kabul edince o kafiri müşrik'i yok ediyor yerine evet sahabe geliyor gökteki yıldızlar mesabesinde müşrik müşriğin evet yaşadığı bütün o şirkler küfürler, yanlışlar günahlar zulümler bir anda Allah onu yok etti evet yönünü iman nuruyla tecelli edip. Doldurdu, hidayete erdirdi, isimleriyle tecelli etti gökteki yıldız mesabesinde evet hidayette hidayete davet eden, hidayete vesile olan bir Hazreti insan çıktı ortaya. İnsan böyledir. Kur'an ile muhatap olunca Allah'ın vahiyi onda tecelli edip dirilince o Kur'an ile dirilince Hazreti insan olur. Daha önce bir beşer, dünyanın peşinden, nefsinin peşinden, arzuları, istekleri peşinde koşan bir beşerken Hazreti İnsan oldu. Evet, Allah Falik isminin tecellisiyle bunu yapıyor. Falik, el-Falik, Allah'ın ismidir. Evet, onun için öyle buyurdu. İnne Allahe Falikun. Evet, Allah Falik'tır buyurdu. Muhakkak ki Allah Falik'tır. Buna beraber, tohumu bu çekirdeği yarandır. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkarandır. Geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkarandır. Beşerden Hazreti İnsanı çıkarandır. Hazreti insan yapandır. Evet. Seriden Zafer Çınar, çocuğum bir yaşında vefat etti. Şimdi yeni bir çocuğum olacak inşallah. Vefat eden çocuğumun ismini bu çocuğuma verebilir miyim? Burada bana günah olduğunu söylüyorlar. Evet. Yanlış söylüyorlar. Evet, vefat eden çocuğumuzun ismini dokacak olan çocuğumuza verebiliriz. Güzel olur. Onun yerine de sevmiş oluruz. Onun kardeşini sevmiş oluruz. İnşallah ahirette Allah bizi beraber eder. Evet, ismini vermesinde herhangi bir mahsur olmaz. Güzel olur. Efendim Bursa'dan Meliha Ceylan Uslat hareminde aşk sırrına erdirmekle beni kendinden mahremet kelimesini biraz açar mısınız hocam? Beni kendine mahremet. Eğer biri Allah'a aşık olursa, Allah'ı severse. Evet o aşk Bahçesinde, aşk deryasında Allah ile mahrem olur. Yani Allah ona sırları açar. Bunun sebebi aşktır yalnız. Aşıklıktır. Mahşuki onu sevince onu o sırlar örtüsünün altına alır. Ona onu yaşatır. Ona onu tattırır. Bunu sadece evet, yaşayan bilir, tadan bilir. Aynı zamanda bu her bir kula da özeldir. Ondaki Allah'ın isimlerinin tecellisine göredir. Hangi isim ona vuslat kapısı olmuşsa ona mahrem oluyor. Yani onun sırrı ona açılıyor. Allah oradan ona gösteriyor. Çünkü oradan o ismi üzerinden onu sevmiştir. Bu arada Meliha e kardeşimize de selam olsun. Allah yardımcısı olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Evet. Efendim, Malatya'dan Seher Genç, sen geldin aklıma bugün, dua dua yalvarırken Rabbime sen düştün gönlüme bugün ve sen çıka geldin göğsümde, göğsümdeki karanlığı yararak, nurdan kandilin yaktın gönül evimde. Ne de güzelsin nurun ne güzel derde dermandır sözün ne güzel düşte gördüm seni seyrin ne güzel tut elleri tut ellerimden şefkati güzel arındır beni ne varsa senden olmayan benden bütün çerçöpümü at içimden incili kaftana sardıklarımı bile at yüreğim açtan kanayan yaralarını sarma nazarındır aşkıma Nazarındır aşkıma müsemma, özledim seni, yoksa terk mi ettin beni? Gel ey vuslatına özlem du duyduğum yaren, yoksa fasık mı bildin beni, münafık mı? Ben ne olduğumu hiç bilmem, sevdim seni, severim seni, vazgeçmem. Duyarsan feryadımı, şifadır selamın, ilaçtır nazarın. Bir yunus değilim, bilirim ama emresiyem, aşığıyam <gülüyor> nur yüzlü bir güzelin. O güzelin derdiyle, aşkıyla ağlaram. Çaresiz bilirim derdimi. Çareye hasretim. Çareye dertlenirim. Yeniden sizi çok seviyorum efendim. Allah biliyor, çok seviyorum. Başka bir bildiğim, başka bir söyleyeceğim kalmadı. Neyleyim? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Seher kardeşimize Selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti üzerine olsun inşallah. Biz kardeşimizi sadece Allah'a aşık olarak biliyoruz. Yoksa başka türlü anlaşılamaz. Bütün mesele zaten <gülüyor> Allah'ı sevmektir. Allah için sevmektir. Varlığın Yaratır, yaratılış sebebi aşktır, muhabbettir, sevmektir. Aynı zamanda varlığın devam etmesi de Allah'ın o sevgisinden, aşkından, muhabbetindendir. Gerisi bir hayal. Gerisi insanın, şeytanın insanı kandırmasıdır. Meşgul olmamız gereken evet Allah'tır. Allah bizden onu istiyor çünkü kendisine abdolalım diye yaratmış. Muradi bu, üzerimizdeki muradi bu. Eğer bu aşk yoksa, bu muhabbet yoksa, her anda ya Rabbi ben seni seviyorum diyemiyorsak, abdolamamışız demektir. Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, biz de ya Rabbi ben seni seviyorum diyemiyorsak, Allah'ın muradi üzerimizde gerçekleşmemiş demektir. Eğer Allah'ın mağfiretinin, rahmetinin içine girememişsek, varlığa, mahlukata rahmet olamıyor, muhabbet olamıyorsak, Allah'ın muradi üzerimizde gerçekleşmedi demektir. Bize bakanlar, bizi görenler, eğer üzerimizde Allah'ın tecellisini, isimlerini, güzelliğini görüp, şahit olup, Allah'ı sevemiyorsa, Allah'a kulluğu sevemiyorsa, Allah'a abdlığı, aşıklığı sevemiyorsa, abd olamamış, kul olamamış, Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşmemiş demektir. Her anda eğer duada değilsek, duada olamıyorsak, Rabbimizi evet, gönlümüze davet edemiyorsak, Rabbimizin huzurunda durup sen beni yaratan Rabbimsin, ''Sübhan olan Rabbimsin, ben de senin aciz, günahkar, hatalı, kusurlu, bütünüyle sana muhtaç olan kulunum, abdünüm, bütünüyle sana sığınıyorum.'' Diyemiyorsa biri Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşmedi. Allah kuluyla sohbet etmeyi istiyor, sohbet. Kuluyla konuşmak istiyor, kulunun kendisiyle konuşmasını istiyor. Aşık, maşukuyla konuşur. Sevdiğiyle konuşur. Yakın da olsa konuşur, uzak da olsa konuşur. Çünkü seviyor. İstese de onu unutamaz. İstese de onu kendinden uzaklaştıramaz. Beraberdir. Birdir. Ayrı görmez. Bir görür. Evet. Allah bizi Allah'ın muradının üzerinde gerçekleştiği kullardan eylesin inşallah. Evet. Efendim Kırık kaleden Fani selamun aleyküm hocam. Allah imanımızı ve ilmimizi artırsın. El-Vedud ismini anlatırken Allah sadece kendini sever dediniz. Lütfen bunu biraz daha açar mısınız? Allah razı olsun. Evet. El-Vedud ismini anlatırken öyle anlatmıştık. Biraz önce ne dedim? Allah'ın isimleri kulü üzerinde tecelli eder dedim. Allah okul üzerinde kendi isimlerini sever. Kendini sever. Kendi güzelliğini sever. Eğer biri Allah'ın isimlerinden, güzelliğinden mahrum olursa Allah'ın sevgisini kaybeder. O zaman kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak, bir nefis olarak görür ki bu sevgiye layık biri değildir. Tam tersine Rabbine ters düşmüş, kendini Rabbine, nefsini Rabbine şirk koşmuştur. Allah şirki sevmez buyurdu. Müşriki sevmez buyurdu. Evet. Şirk ehli necistir buyurdu. Allah kendini sever. Kendi güzelliğini sever. Kendi güzelliğinin kulunda tecelli etmesini sever. Görünme, üzerinde görünmesini sever. Yani Rahim olanı sever. Merhamet edeni sever. Kerim olanı ikram edeni sever. Af edeni sever. Afı olanı sever. Mağfiret edeni sever. Gafur olanı sever. Evet. Bununla beraber seveni sever. Velud olanı sever. Sevmeyeni sevmez. Dolayısıyla Allah kulü üzerinde neyi seviyormuş? Kendini. Kendi isimlerini, kendi güzelliğini seviyormuş. Bütün varlık Rabbini hamd ile tesbih eder. Hamd övmek demek. Sevdiğini översin. Her şey Rabbine aşıktır ve hamd ediyor. Tesbih ediyor. Sen noksansızsın, kusursuzsun, eksiksizsin ya Rabbi der. Ben senin kurun der. Demiş olur. Allah mahlukatı böyle sever. Kuru da böyle sever. Kulu hamd ederse ben seni seviyorum ya Rabbi. Sen güzelsin, sen güzel yaparsın. Sen övgüye layıksın. Övülmeye layıksın. Dediyse sevgiye layık olur. Evet, Allah'ın Hamid ismi üzerinde tecelli etmiş olur. Vedud ismi, evet, ilah ismi üzerinde tecelli etmiş olur. Dolayısıyla Allah kulü üzerinde kendini sever. Kendinden başka bir şey sevmekten münezzehtir. Yani küfrü sevmekten, şirki sevmekten, kendi nefsini Allah'a şirk koşup benlik yapmaktan, bencillik yapanı sevmekten münezzehtir dedim. Yeter olsun bu kadar. Efendim İstanbul'dan kerime hayırlı akşamlar hocam. Uslubunuz çok güzel. Bir sürü hoca var. Konuşmaları kavga gibi. Olsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok güzel bir ahlakla yaşıyor. Konuşuyordu, anlatıyordu. Demiş efendim. Evet. Kim Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tavrının dışında bir tavır gösteriyorsa o Allah'ın dinini, Resulü'nün takdim ettiğini, tebliğ ettiğini, davet ettiğini anlatmaya layık değildir. O kendine başka bir iş bulsun. O gitsin kendine pazarda domates satsın, biber satsın, bağırsın, çağırsın. İstediği kadar bağırıp çağırabilir. Bu Allah'ın dini. Öyle bağırıp çağırmakla anlatılacak bir şey değildir. Hakikati ortaya koyarken Allah'ın emrettiği gibi, Rabbinin yoluna hikmetle davet et, hikmeti anlatman lazım, yani Allah'ın muradını anlatman lazım. En güzel söz neyse onu söyle dedi. En güzel söz neyse onu söylemen lazım. En güzel söz Allah'ın sözüdür, Allah'ın kelamıdır. Onun için en güzelini söylemen lazım, en güzelden söylemen lazım. Evet, nasıl söylemen gerekir? Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam gibi o nasıl davet etmişse, anlatmışsa bize de düşen öyle anlatıp öyle davet etmektir. <gülüyor> Söyledim, kavga edenler gitsin kendine başka bir iş şey yapsın. Bu yakışmıyor. O güzelliği evet kendi bağırmasıyla, çağırmasıyla nefsinin isyanıyla nefsinin kürfürüyle, şirkiyle onu kirletmek doğru değildir. Yakışık almaz. Eğer tertemiz bir bardak suyu kirli bir bardağa koyarsak suyu kirletmiş oluruz. Su temiz ama bardağın kendisi kirli. Gönül de böyledir. Gönül kirli ise oradan söylenen ayet bile olsa evet, nefsinin şirkiyle, küfrüyle, yanlışıyla onu kirlettiği için o herhangi bir gönüle inmez fayda vermez, tam tersine zarar verir. Zarar. Onun için, konuşanların mutlaka dikkatli olması gerekir. Mutlaka, Resulullah Efendimiz'in ahlakını taşıması gerekir. Allah ona sorarsa, neden böyle anlattın derse, kim sana anlat dedi, derse, bunun cevabını verebilmesi gerekir. Onun için Pir Hazretleri buyurmuştu, sus, dinle, sana konuş emri gelene kadar. Konuş emri gelince Allah konuşturur. Bırak Allah seni konuştursun. O seni konuşturmazsa sen kendi nefsinden konuşursun o zaman. Bu tehlikelidir, kendimizi ateşe atmış oluruz. Çekemeyeceğimiz bir yükün altına girip ben taşırım demiş oluruz. Kimse kendine zulmetmemeli, hesabını ağırlaştırmamalıdır. Konuşanlar Allah adına konuşuyor, Dolayısıyla mutlaka Resulü'nün takdim ettiği gibi takdim etmelidir. Allah'ın dinini. Rabbini tanıtırken tanımıyorsa bu konuda söz söylememelidir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Bu durumda Allah'ı sevenlerin, Allah'ın sevdikleri evet Rabbini anlatabilir, tanıtabilir. Gerisi anlatamaz, tanıtamaz. Çünkü Tanımamıştır. Anlatmaya kalkışırsa zarar eder. Zarar eder ve zarar verir. Evet. Allah razı olsun kardeşimizde. Efendim bir izleyenimiz de kızım kapalı şu anda ama açılmak istediğini söylüyor. Ona nasıl yardımcı olabilirim? Ona iman vererek başka türlü olmaz. Eğer bir kul Rabbini tercih ettiyse, Rabbini sevdiyse, Rabbinin sevdiğini sever. Eğer onu yaratan Rabbi, ben seni böyle kapalı seviyorum, dediyse, o da Rabbinin sevgisini istiyorsa, hiç kimse onu aşamaz. Ama yok, böyle bir iman yoksa, adet olsun diye veya ailesinin zoruyla kapanmışsa, kimse onu kapatamaz. Mesele sadece başın örtülü olması değildir. Gönül başının örtülü olması gerekir. Öyle örtülü olanlar var ki başı örtülü gibi görür, görünüyor ama manevi olarak örtü yok üzerinde. Haya yok üzerinde, edep yok üzerinde, Allah'a karşı sorumluluk, takva yok üzerinde. Ama gerçek odur ki öyle de başı açık olanları var ki Takva sahibidir. Gönül ürtüsü vardır. Gönül edebi vardır. Muhabbeti, haşiyeti vardır. Onunla ölçülmüyor. Bakışımızın bir de böyle olması gerekir. Her başı açık olanı gördüğümüzde böyle hüküm vermemiz de doğru değildir. Ama biri eğer kapalı açılıyorsa... Rabbini bilmiyor ve tanımıyor. Anlamamış demektir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Elif, Serap, Sultan, Yazgül Rabbimizin yeryüzündeki en güzel tecellisinin varlığına ve bizim onunla beraberliğimize sonsuz hamdü seneler olsun sizi seviyor ve sizi şiddetle istiyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Allah beraber yürümeyi Allah'a Vasıl olmayı ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Allah bizi bir ve beraber eder inşallah. Bütün mesele o gönül beraberliğidir. Rabbimizi istemektir. Yani onun rızasını istemektir. Dostluğunu istemektir. Cemalini istemektir. Onun muradının üzerimizde gerçekleşmesini istemektir. Ben senin muradın benim üzerimde gerçekleşsin diye gerekeni yaparım ya Rabbi diyebilmektir. Önemli olan benim murad, muradım değil, benim istediğim değil. Senin muradın gerçekleşsin, sen beni yaratmışsın ya. Senin benim üzerimde bir muradın var, o gerçekleşsin istiyorum. Karşılığında ne olursa olsun kabul ediyorum, gerekeni yaparım. Yeter ki senin muradın gerçekleşsin. Diyeceğiz, bu muradı gerçekleştireceğiz beraber inşallah. Allah razı olsun. Efendim Urfa'dan Seher, annem hasta, dialize giriyor. Bir niyetimiz var, ümreye gitmeye. Annemin ümreye gitmesinde bir sakınca var mıdır? Bana niye evlenmiyorsunuz diyorlar. Anneme bakan kimse olmadığı için evlenmedim. Bunda bir sorun var mıdır? Allah annesine şifa versin. Emreye gitmek için de mutlaka şartların, sağlığının el vermesi gerekir. Eğer orada diyalize girme imkanı varsa elbette ki gidebilir. Ya da kaç günde bir diyalize giriyor, ona göre doktora sorması gerekir. Bir sorun olmazsa elbette ki gidebilir. Sorun oluyorsa, bu durumda mazareti var, doğru olmaz. Neden evlenmiyorsun diyorlar, o da annesine bakıyormuş. Bu doğru değil o. Evlenmesi gerekir. Evlenmesi gerekir, evlenirken, eşini seçerken, tercihi yaparken eşini burayı, evet açıklamalı, izah etmeli, yani annesine bakmalıya devam etmelidir. Eşi eğer burayı kabul ediyorsa, Evlenmesi gerekir. Sadece ona bakıyorum diye evlenmemeyi düşünmesi doğru değildir. İnşallah Allah öyle bir nasibi karşısına çıkarır. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izlenimiz. İstanbul'dan İlhan Aktaş Hacca gitmenin farzları kulaktan duyduğumuz kadarıyla çok zengin olacak, çok paran olacak. Hacdan geldin mi çalışmayacaksın? Bunun doğruluğu nedir? Kesinlikle bu yanlış. Allah bütün kullarını orayı hacı Kabe'yi ziyaret etmeye davet ediyor. Bunun için zengin olması gerekmez. Geri geldiğinde de böyle çalışmaması falan gibi şeyler, hepsi batıl şeyler. Allah oraya davet ediyorsa bir şeyi ihsan etmek, ikram etmek için davet ediyor. Neyi ikram ediyor? İman ikram ediyor. Aşk ikram ediyor. Muhabbet ikram ediyor. Cennetten bir köşeyi ona gösteriyor. Buna beraber rahmetiyle, muhabbetiyle onun gönlüne tecelli edip evet, o gurun gönlünü ihata ediyor. Bunun için ne zengin ne de geri dödüğünde çalışmaması gerekir diye bir kural yoktur. Bunlar yanlış, genç yaşta gitmek gerekir, buluğa erdiği andan itibaren sorumludur, gitmesi gerekir. Gidip o imanı kazanıp, hayatı öyle yaşaması gerekir. Evet, hacı anlatırken, hacın nasıl anlaşılması gerektiğini, niyetin nasıl olması gerektiğini, evet o hacın ya da ömrenin nasıl imana dönüştüğünü anlatmıştık. Geri dönerken bir kul gibi dönüyor, kul gibi yaşıyor. Ab gibi yaşıyor. Aşık o artık. Seviyor. Bir ömür onu, onun imanla yaşamasına kulluk yapmasına vesile olur. Hac ya da ömre. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Gülbin Toy. Allah'ın selamı, aşkı ve muhabbeti Efendimizin üzerine olsun. Siz bize güzeller güzeli Rabbimizin en güzel lütfusunuz. Allah sizi başımızdan, gönlümüzden eksik etmesin. Allah bizleri sizinle beraber eylesin. Allah bizleri ise layık derviş eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Kardeşlerimiz de bizim için Allah'ın bir lütfudur. Bir ikramidir. Allah bizi birbirimize evet. emanet etmiştir. Beraber yolu yürüyelim diye. Rabbimize firar edelim diye. Cennete koşalım diye. Silah-ı müstakimde Allah'ın rızasını kazanıp Allah'a vasıl olalım diye. Dolayısıyla hep beraber birbirimize yardım ediyor, destek oluyor, beraber kazanıyoruz. Bütün mesele Rabbimizin bize Kurum sen güzel yaptın demesi değil midir? Evet. Bunu birbirimizle yapıyoruz. Kardeşlerimizle yapıyoruz. Onlar bizimle yapıyor, biz onlarla yapıyoruz. Onun için insan, insan için cennet de olur diyoruz, cehennem de olur diyoruz. Eğer onun gönlünü yaparsak, karşımızdaki insanın gönlünü yaparsak, onun gönlünü sevindirirsek, onun gönlünü, onu ciddiye alırsak, o bizden razı olur. Eğer bizimle beraber sevinirse, o bizim için cennet oldu. Biz ona cennet olduk, o bize cennet oldu. Allah'ın rahmeti, muhabbeti o gönülden bize tecelli ediyor. Yok, Gönlünü kırdıksa, ciddiye almadıksa, ona zulmettiysek, isek, onu üzdüysek, aynı şekilde oradan da Allah'ın gazabı gelir. İnsana düşen, insana cennet olmaktır. Hayır olmaktır, muhabbet olmaktır, iman olmaktır, güzellik olmaktır, hikmet olmak, ilim olmaktır, bilgi olmaktır, tecrübe olmaktır. O'na nimet olmaktır, hayır olmaktır. Olan kendine oluyor yalnız. Her ne olursa olsun o kendisine dönüyor. <gülüyor> Ayrı şekilde eğer biri birine cehennem olduysa, sıkıntı verdiyse, sorun yaşattıysa, zulmettiyse o da ona döner, kendine olmuştur. Onun için Allah buyurdu ayet-i kerimede kim ne yaparsa kendine yapar. Yaptığınız iyilikler lehinizde, kötülükler aleyhinizedir. Herkese kendi elleriyle kazandıkları vardır, yaptıkları vardır. Neyi kazanıyoruz da kendimiz kazanıyoruz. Bunu da insanla kazanıyoruz. Dolayısıyla bize düşen birbirimize cennet olmaktır. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz, on yıl önce ruh sağlığı geçirdim. Şu an iyiyim çok şükür. Allah kuluna mektuplar yollar mı? Bu mektupla kişiyi bir takım şeylerle müjdeler ya da uyarır mı? Evet. Tabii kardeşimiz doğru söylemiş. Allah mektup yollar. Hem de her bir kuluna yollar. Özel olarak birilerine de... insanı yarattığından beri mektup yolluyor Hz. Adem'den Resulullah Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberlere mektup yollamış, mektuplar yollamış bununla beraber onlara bu mektubu her bir kuruma evet, takdim et, ulaştır diye bir de emretmiş öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Ben Allah'ın bana vahyettiğini, uğraşabildiğim her yere uğraştırmakla mükellefim buyurdu. Bu Allah'ın kitabıdır. Allah kitabını göndermiş. Kitap, mektup yazılmış olan demektir zaten. Kitap aynı zamanda mektuptur. Yazılmış. Yazılmış ve gönderilmiş. Evet Allah bize mektup göndermiş ve her şeyi beyan etmiş. Kendini tanıtmış, gur'u tanıtmış, varlığı tanıtmış, imtihanı anlatmış, ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini anlatmış, nasıl düşünmemiz, nasıl konuşmamız gerektiğini anlamış, anlatmış. Hem müjdelemiş hem uyarmış. Müjdelemiş, eğer böyle güzel yapar, doğru yaparsan cennete gidersin, rızamı kazanırsın, bana yakın olur, bana dost olur, sevgime layık olursun. Uyarmış, ikaz etmiş eğer ters tarafa gidersen, beni dinlemezsen, şeytanın verdiği vesösenin peşinden gidersen, cehennemi boylarsın demiş. İnsanlığını kaybedersin, hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıya olursun demiş. Eğer beni dinlemezsen, ayetlerimi dinlemez, vahyimi ciddiye almazsan. Evet. Hem müjdelemiş hem uyarmış. Mektup göndermediği hiçbir kuru yoktur. Her bir kuruna bu mektubu tek tek göndermiş yetmez bir de Peygamberini gönderip onunla anlattırmış üzerinden göstermiş evet efendim İzmir'den Musa Korkmaz bir adama borç verdik adamın borcunu borcunu verebilecek durumu yok biz bu borcu zekat olarak verirsek zekat olarak kabul olur mu evet zekat olarak kabul olur çok daha makbul olur. Çünkü o borç sahibi ihtiyaç sahibi öyle ki borcunu ödeyemeyecek kadar. Dolayısıyla borcunu evet, zekata sayar aynı ile borcunu ödemiş olur. Bir de zekat verirken birine mesela ne kadar zekat verilir diye hüküm sorulduğunda borcu kadar, borcu ne kadar borcu çoksa evet o kadar zekat verilebilecek bir hüküm vardır. Dolayısıyla. Hem kendi borçlusuysa, evet. Onu zekata sayar, saymalıdır. Bu durumda zekat zamanı gelince alacaklılar borçluların durumuna bakıp ya hepsini ya da bir kısmını böyle zekata sayıp onları da böyle rahatlatmalı, bu güzelliği yapmaya çalışmalıdır. Evet. Efendim... Diyarbakır'dan Dilek. Canım efendim sizi çok seviyoruz. Bizim yerimiz sizin yanınızdır. Allah bizi sizden ayırmasın. Sizinle birlikte kazananlardan eylesin. Size layık olanlardan eylesin. Ve bunun için gönlüyle, canıyla çabalayanlardan oluruz inşallah. Sizin yardımınızda efendim. Amin. Her konuda mutlaka hep anlatıyoruz. Kur'unu kendine davet eden Allah'tır. Kulunu kendine çeken Allah'tır. Dolayısıyla her konuda yardım eden de o'dur, adetidir. Her şeyi bir vesile ile yapar. İnşallah birbirimize evet hayra davete güzelliğe huslata hikmete marifete vesile oluruz inşallah. Birbirimize cennet oluruz inşallah. Efendim Adana'dan Mustafa taş bir ölü öldüğü zaman cenazeyi gömüyorlar. Sonra çadır kuruyorlar. Geliyorlar hemen yemek yiyorlar. Üç gün yemek veriyorlar. İslam'da üçü, yedisi, kırkı, elli diye bir şey var mıdır? Evet. Üçü, yedisi, kırkı, elli diye bir şey yoktur ama Resulullah Efendimiz buyurdu. Yaz üç gündür. Biri vefat ettiğinde, akrabaları, yakınları evet üç gün o yas tutabilir, yas tutabilir derken o üzüntüyle e, işleri durdurabilir tabiri caizse. Ama bir e, kadın eşi öldüğü günde o ayrı dedi, o hariç o dört ay on gün yas tutabilir dedi. Onun dışında yaz yoktur dedi. Ama herhangi bir şey güzelse, güzel demek hayırsa, Allah'ı hatırlatıyorsa eğer insan, insanların bir araya gelmesine vesile oluyorsa o hayır hayırdır ve güzeldir. Yas'ı da bunlardan biri olarak anlamak gerekir. O anda eğer yemek veriliyorsa, Herhalde, gelenler yemek yesin diye değildir. Ne diyedir? Evet, Dışarıdan gelenler vardır. Akrabalar bir araya gelmişlerdir. Dolayısıyla evleri orada olmayanlar vardır. Onlar, gelenler aç kalmasın. Bununla beraber yemek yemiş olsun. Aynı zamanda bu da o öğlenin hayri olsun gibi. Bu güzeldi. Burada herhangi bir sorun yok. Ama sanki bu şartmış gibi anlamak doğru değildir. Bu arada o öğrenin yakınları değil de aslında dışarıdan gelenlerin bunu yapması gerekir. Onlar o anda yemek yemeyecek durumdadır. Aslında yemeği onlara ikram etmek gerekir. Yemek hazırlayacak durumları yoktur, halleri yoktur daha doğrusu. Evet, dışarıdan gelenlerin ya da akrabaların, yakınların, dostların bu işi yapmaları gerekir. Yemek'i hazırlayıp onlara ikram etmeleri gerekir. Bu kardeşliktir. Dolayısıyla yıllarca belki aylarca birbirini görmeyenler, akrabalar, yakınlar, dostlar bir araya gelmiş olur. O bak kopmamış olur. Burada da bir hayır vardır, bir güzellik vardır. Önemli olan onun hayır olup olmadığına bakmaktır. Bakılınca evet hayırdır ve güzeldir. Evet. Efendim namazla ilgili Benzer sorular var hani isim efendim. Efendim Diyarbakır'dan izleyenimiz Selamun Aleyküm hocam. Arada namaz kılıyorum ama namazlarımı tamamıyla kılamıyorum. Bunun için ne yapmam gerekir? Efendim İstanbul'dan Maide. Selamun Aleyküm. Namaza başlayıp bir daha bırakmamak için nasıl bir yol izlemeliyim? Tekrar başlamak istiyorum ama hiçbir sebep ya da nedenden dolayı bırakmamak için ne yapmalıyım? Allah razı olsun. Bir de efendim Bir soru da vardı efendim namazla ilgili. Bir izleyicimizde efendim selamünaleyküm hocam. Hayırlı geceler olsun. Namazlarımı düzenli değil. Rab namazlarım düzenli değil ve Rabbimden uzaklaşıyorum. Namazlarımı nasıl düzene sokarım? Nasıl Allah'a daha yakın olurum? Ruhum çok daralıyor demiş efendim. Evet. söz konusu namaz olunca, namazı anlamak gerekir. Çok namaz kılmak yerine, namazın kalitesini yükseltmemiz gerekir. Resulullah Efendimiz'e baktığımızda ne buyurdu? Gözümün nuru namaz. Gözümün nuru namaz. Ne demektir? Yani manevi olarak, Onunla görürüm demektir. Gözümün nuru. Gözüm onunla görür demektir. Gözüme nur olan namaz. Bakışıma, nazarıma nur olan namaz. Evet, namaz müminin miracıdır. Gönül gözümüze, gönlümüze, ruhumuza namaz mutlaka nur olmalıdır. Yani öyle bir nur olmalıdır ki gönül gözümüz Rabbine şahit olsun. Şahit. Müşahede etsin. Namazımız miraj olsun. Böyle olunca namaz sadece bir aşk ibadeti olur. Aşk ibadeti. Kul o anda Allah'ın huzurunda olmalıdır. Allah'ın huzurunda olmayı, duruşu izah etmiştim. Evet, o Anı yaşamak demektir. Anı yaşamak yani geçmişten kurtulup, gelecekten vazgeçip içinde bulunduğumuz ana gelip o anda Allah'ın huzurunda durmak. Çünkü namaz kılarken evet, birebir Allah'a اِيَّا كَنَا ve وَاِيَّا كَنَا derken ne demiş oluyoruz? Yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Bunu muhataba söylüyorsun. Muhatabın karşısında karşında yani. Karşındakine söylüyorsun. Sen Allah'ın huzurunda değilsen bunu söyleyemezsin. Sadece dilin söylemiş, kalbin bunu tasdik etmemiş ve bunu tatmamıştır. Onun için içinde bulunduğun ana gelmen gerekiyor. Şimdi şu anda ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Evet, geçmişi de bıraktın, gelecekten de vazgeçtin bıraktın onu. Şu anda ben Rabbimin huzurundayım. Bunu söylediğinde zaten, o ana, içinde bulunduğun ana gelmiş oldu. O anda Allah'ın huzurundasın, o anda biliyorsun ki sen Rabbinle berabersin, Rabbin seninle beraberdir. O sana senden daha yakındır, sana nazar ediyor, seni işitiyor, gönlüne rahmetiyle, muhabbetiyle tecelli ediyor, gönlüne vahy ediyor ve o seni ihata etmiş. Ne yana dönersen dön Rabbinin veçhi oradadır, sen huzurdasın. İçinde bulunduğun andasın. Geçmişten, gelecekten vazgeçmeden içinde bulunduğun ana gelemiyorsun. O ana geldiğinde o anda huzurdasın. Huzur bu demek. Miraç da bu demek. Allah'ın huzurunda durmak. O zaman İyyake na'budu ve iyyake Yalnız sana avdoluyorum ve yalnız seni istiyorum diyebiliyorsun. Evet. Namazı kılarken bir de evet şöyle yapmak gerekiyor. Sahabe öyle yaptı çünkü. Bu benim kıldığım, kılacağım son namazdır. Belki bir dahaki namaza ulaşma. Hatta ulaşmıyorum deyip bu benim son namazım. Benim Rabbimin huzurundaki son namazımdır. Evet. Hesap et ki huzura gidiyorsun artık. Artık nasıl bir namaz kılacaksın? Huzurda nasıl duracaksın? Nasıl huzurdan çıkmayı istemeyeceksin? Namaz bitmesin diyeceksin. Bu benim kıldığım son namazımdır. Her bir vakit için öyle düşünmek gerekir. Böyle olunca namaz bambaşka bir hal alır, bambaşka bir muhabbet alır ki mirac olur. Tadılır. Bir dahi namazı beklersin. Evet. Namaz için bu kadar iter olsun. Efendim İstanbul'dan nafiz, başar, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ayetini nasıl anlamamız lazım? Evet. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah dilemeden ağaçtaki yaprak düşmez dedi. Allah dilemeden siz hidayete eremezseniz dedi. Allah dilemeden siz iman edemezseniz dedi. Yani Güzel olan, hayır olan. Bütün güzelliğiyle, isimlerinin güzelliğiyle tecelli eden Allah'tır. <gülüyor> Her şeyin güzelini senin için takdir ediyor ve etmiştir dedi. Allah bu güzelliği senin için dilemeseydi, sen dileyemezdin. Kendini bir şey zannetme. Ben yaptım deme. Ben diledim bile deme. Ben istedim deme. Varsa bir güzellik, o Allah'ın senin gönlüne vahyettiğidir. O gönlüne vahyettiği zaten onun karşılığı gönlünde mevcut. Ruhunda mevcut. Allah'ın bütün güzelliği oraya tecelli etmiş. Vahyi, Kur'an oraya tecelli etmiş zaten. Bir de senin gönlüne evet, vahy ediyor. Senin için hayri diliyor. Rahmeti diliyor. Cenneti diliyor. imani diliyor. Dostluğu diliyor. Hadi kulum sen de dile. O dilemeseydi sen dileyemezdin zaten. Eğer diledinse onu kendine mal etme. Çünkü senin iraden evet, Allah'ın kudretindedir. Senin tercihin, senin dilemen Allah'ın dilemesinin içindedir. O diliyor senin için. Senin için de aynı şekilde onun dilediğini dilemeni istiyor. Sen de onun senin için dilediğini dilersen onunla beraber olursun. Ona kur olur, abd olursun. Ona aşık olursun. Onu seversin. Onun senin için dilemesini seversin. Bununla beraber hayatı yaşarken nasıl bir imtihana tabi tutarsa tutsun öyle dilemiştir senin için. O diledi ya, senin bu dilemesini sevmen lazım. Sen onun dilemesinin dışına çıkamazsın. O öyle dilemişsen onu yaşayacaksın. Önemli olan nedir? Önemli olan onun dilemesini sevmendir. Onu sevmendir, senin için takdirini sevmendir, dilemesini sevmendir, sana yaptığı muameresini sevip, sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum demendir. Evet, bu kadar yeter olsun. Efendim, Recep Diyarbakır'dan, selamun aleyküm. Bazı kişiler Allah'ın bazı insanları iyi yaratmış, bazılarını da kötü olarak yaratmış diyorlar. Ben de buna karşı çıktım. İnsanlar dünyadaki amellerine göre iyi ya da kötü olur dedim. Bana yalnızsın dediler. Hocama sorar mısınız, haksız mıyım diye hayırlı geceler. Hoşçakalın. Allah insanı kendisine kur olsun diye yaratmış. Bununla beraber hepsini hepsinin nefsini kendisine şahit kılmış. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? hepsini dedi toptan kalu bela şehit da. Dolayısıyla meleklerin tecdesi her bir kuladır. Onun için kimini iyi yaratmış, kimini kötü yaratmış demek hase Allah'a iftira olur bu böyle. Hepsini kendisine kul olsun diye yaratmış. En güzel surette yaratmış. Ehsen-i üzere yaratmış. Kerremnehu beni Adem. Evet. Beni Adem'i, insani, Adem oğullarını mükerrem kılmış. Keramet sahibi, ikrama layık kılmış. ikram sahibi kılmış. Evet. Allah evet, peygamberini de gönderir. Dilyen iman etsin, dilyen kafir olsun dedi. Bu durumda tercihi insana verdi. Ben senin için imanı diliyorum. Ben senin için hayrı diliyorum, cenneti diliyorum. Ama tercih senindir. Bu durumda insan kendi tercihini kendisi yapmıştır. İyi ya da kötü iyi vardır, kötü yoktur. İnsan iyi olmayınca kötü olur. İyiliği kabul etmeyince kötülüğü kabul etmiş olur. Nuri kabul etmeyince karanlığa yuvarlanmış olur, karanlığa düşmüş olur. Rabbini kabul etmeyince evet, nefsinin şirkine boğulur. Allah'a şirk koşar kendi nefsini ya da başkalarını. Tercih insanındır. İsteyen iyi olur, hayırlı olur, Allah'a yakın olur, Allah'a dost olur, kul olur, abd olur, aşık olur. İsteyen de Allah'tan uzaklaşır, şeytana dost olur, evet. cehenneme dost olur, yakın olur. Evet. Efendim biz dencimiz Selamun aleyküm. Mürşidimin ellerinden öperim. Beni aydınlatmasını istiyorum. Şefaat hakkında. Bakara suresi 48. ayet. Ve öyle bir günden korkun ki kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez. kimse Kimseden şefaat de kabul edilmez. Kimseden fidye de alınmaz. Ve onlara hiçbir yardım da yapılmaz. Herhangi bir konuda bir şeyi öğrenirken, bir şeye ben bunu anladım derken, demesi için insanın o konudaki bütün ayetleri yan yana getirip, öyle anlaması gerekir. Tek bir ayetten bunu anlaması mümkün değildir. Evet, kardeşimizin okuduğu Nakara suresindeki 48. ayet Ehl-i kitabı, ondan önce zaten el i kitab için söylüyor, imana davet ediyor. Eğer iman etmezlerse onlar için evet, herhangi bir şekilde şefaatçi yoktur dedi. Hiçbir şey fayda vermez dedi. İman etmezlerse ama iman edenler için ne buyurdu? Gene Allah başka bir ayet-i de mesela Nisa Suresi 85'te, Meryem 87'de, Daha 109'da, Zuhruf 86'da buyuruyor Allah öyle. Ne buyuruyor? O gün hiç kimse şefaat edemez. Rahmanın izin verdikleri müstesna. Bu ayeti nasıl böyle karşı karşıya getireceğiz? yan yana koyduğumuzda göreceğiz ki imanını kaybedenler için, iman etmeyenler için şefaat fayda vermez dedi. Şefaat edecek olanlar da onlara şefaat edemez zaten. Ama evet, o gün kimse şefaat edemez. Rahmanın izin verdikleri müstesna dedi. O zaman Rahman izin veriyormuş, izin verdikleri varmış. Başka bir ayet-i kerime şefaati anlamak için, onu söylüyorum. Kim hayırda bir şefaat yaparsa, bir şefaat ederse hayır yolunda, hayır bir işte şefaat ederse onda da onun içinde o şefaat ettiği hayırda, yolda evet onun nasibi vardır. Ne kadar? Şefaat ettiği kadarıyla. Şefaat bir şeymiş o zaman. Dünyada şefaat varmış. Kim şerde şefaat ederse dedi, aynı şekilde evet ona da onun misli vardır, aynısı vardır, onu kazandığı vardır. O yolda kim giderse bir şey kazanırsa, o şerden ona da ona var dedi. Şefaat dünyadadır onun için. Nasıldır şefaat? Eğer biri hayırda şefaat etmişse, yani birine hidayet yolunu göstermişse, sirat müstakimi göstermişse, ya da ona bir güzellik yolunu gösterip ona o konuda yardımcı olmuşsa, namaz kıldırmışsa, oruç tutturmuşsa, iyilik yaptırmışsa, hac yaptırmış, ömre yaptırmışsa örnek veriyorum onu. bu durumda onun kazandığını, onun kazandığından bir şey eksilmeksizin, onun defterine de yazar dedi. Ya da bir yol açmışsa, bir hayır yolu, o yoldan gidenlerin hayrı aynı şekilde onun defterine yazılır. Ama şerre bir yol açmışsa onların da şerri o yolda gidenler de şerri onun defterine yazılır. Şefaat etmiş. Yol göstermiş. İşte eğer biri yol gösterdiyse eğer o yolda gidenler onun kazandığını tam olarak kazanamadıysa eksik kaldıysa kıyamet günü o şefaati tamamlasın diye Allah ona şefaat hakkı verir. Rahman ona Evet, şefaat hakkı verir, Rahman'ın izini verdikleri müstesna dedi çünkü. Neden Rahman? Çünkü o kendi kardeşine rahmet etmiştir. <gülüyor> Rahman'ın rahmetiyle ona rahmet etmiştir, dolayısıyla o da rahmetin içine girmiştir. Oradaki rahmeti, evet o şefaati vererek ona tamamlatır. Başka bir ayet-i kerimede hiç kimse şefaat edemez ancak Allah'tan bir ahit almış olanlar müstesna dedi. Allah ile bir ahdi varsa, Allah ona ahit vermişse, yani ona şefaat etme hakkı vermişse, o sözü vermişse onlar hariç. O şefaat eder. O şefaat ediyorsa bu durumda bu ahidi dünyada almış. Şefaat edecek olanlar bu dünyada da şefaat edeceğini bilir. Evet. şöyle böyle mesela bazı alimlerimiz, hocalarımız çıkıyor, bakıyorsun şefaati inkar ediyor. İyi de seni bu ayeti nasıl anladın öyle? Allah Rahman'ın izin verdikleri müstesna dedi. Allah'ın kendisine bir ahdi olan müstesna dedi. İzni O veriyor. <gülüyor> Ya da bakıyorsun, şefaati tam tersten anlamış. İşte, Hocamız, Şeyh'imiz istediğine şefaat eder. Böyle saçmalık olur mu yani? Allah'a kul olmasın, kulluğunu yapmasın, başka biri çıksın ona şefaat etsin. Kimdir o öyle? Bütün şefaat Allah'a aittir. İzni Allah veriyor. Kime izin veriyor? Bu dünyada şefaat edenlere izin veriyor. Bununla beraber onları şefaat ederken sadece Hakk'ı söyler. Hak'takine şefaat eder. Dünyada hak yolu göstermişti. Evet. Orada şefaati tamamlar. O şerefi ona verir. Şefaat etme şerefini verir. Şefaat Allah'a ait çünkü. Allah mağfiret ediyor, Allah o ikramı yapıyor. Ama o kurunu da vesile ediyor, şerefi ona veriyor. Çünkü dünyada o bunun için çaba gayret sarf etmiş. Allah da bunu da şereflediriyor onu. Şefaat verdiği kişiye. Yoksa kulluk yapmamış, onu kurtaracak. Böyle bir şey yok. Peygamber bile ne evladına, ne babasına, ne eşine şefaat etmemiş, edememiştir. Böyle bir şey olmaz. Evet, şefaat konusu anlaşılmış inşallah. Ayetleri söyledim. Kardeşimiz ayetlere baksın. Evet, Ona göre anlasın. Evet. Efendim Oramız sona geliyoruz efendim. izniniz olursa bir mesajla efendim. Buyur. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal bana aşkı soruyorlar diyorum. Zülüfleri kıyamdadır her daim. Daha anlat diyorlar. Gözleri başa beladır. Bir bakan iflah olmaz billah. Sen anlat hele diyorlar. Çözülmez bilmecedir diyorum. Sözleri kalbe şifa nazarı her derde deva. Söyle söyle ben dahi yaşarım anlatamam, bir dokunan bin ah işitir, ah bilmecenin kendisidir. Kim demiş sevenler kavuşamaz, aşk asla kaybetmez, seven o, sevdiren o iken, vallahi kavuştu Mecnun Leyla'ya, Kerem Aslı'ya, Züleyha Yusuf'a, Ferhat Şirin'e, Memzine hallacı yüzüler gafiller, ki ölüm en güzel kavuşmaktı en sevgiliye, her yarattığında ayrı bir hale bürünür aşk. Kayıptı Yakub'un Yusuf'u, aşk, aşkta aşkla vuslatı buldu, aşkın sahibine her zerremle hamdolsun. Aklım sende ey aşk, gözüm sende, gönlüm sende, kulağım sende, kalbim sende, beşerin bedeninden çek al bunları, geriye ne kalır ne kalırsa Şimdi ben oyun buralarda. Sence ben ben demeyeyim yoksa yok olmada sende demiş efendim. Zaten bütün mesele <gülüyor> aşkı anlamaktır. Aşkı anlamak yetmez. Aşkla diri olmaktır. Onun için. Aşksız insan ölüdür, Aşık Allah ile diridir dedik. Aşk olmadan diri olmak mümkün değildir. Aşık Allah'ın aşkıyla Allah ile diridir. Allah'ın huzurundadır. O aşkı tatıyor çünkü. İman tadılması gerekir. Aşkın tadılması gerekir. Tadılırken elbette ki bir özlem vardır bir hasret vardır. Ama ne kadar özlem, hasret olursa olsun, bir de beraberinde bir muhabbet vardır. Yani bir dert vardır ama o derdin, dermanı da derdin kendisidir. Çünkü bizi Allah'a vasıl edecek olan, bizi huzura taşıyacak olan o aşktır, o muhabbettir. Hem dert hem de dermanı da kendisidir. Derdimize derman olacak. Derdin de kendisidir. Aşk olmadan hiç kimse Allah'a yaklaşamaz. Yakın olamaz. Çünkü yakınlık sevgiyle, aşkla ölçülür. Ne kadar seviyorsa Allah'a o kadar yakındır, o kadar mümindir. Allah kendini sevdiklerine tanıtır buyurdu. Allah kendisini seveni sever. Dolayısıyla kendini de evet, sevdiğine aşığına tanıtır. Çünkü tanımaya o layık olmuştur. O yanmıştır. O Rabbinin rızasını, dostluğunu, cemarını istemiş. Rabbine kavuşmayı dilemiştir. Sadece bu bir dilemeden ibaret değildir. Bu çocuk oyuncağı değil, böyle dile tamamdır, değildir. Ölümüne bir sevmektir bu. Canını kurban ed edercesine bir sevmeleri bu. Öyle bir haldir ki, Ya Rabbi, aç perdeyi, beni yaratan Rabbimi bir cemalini müşahede edeyim, öleyim. Dünyadan vazgeçmiş kendinden vazgeçmiş, canından vazgeçmiş. Neye karşılık? Rabbinin camarını müşahedeye karşılıktır bu. İşte perde bu aşka sahip olanlara açılır. Onlar buna layıktır. Onlar bunu hak etmiş. Bunun bedelidir bu. Evet. Allah bizi o her şeyini Rabbine kurban edenlerden, canını bir tecellisine feda edenlerden eylesin inşallah. Aşkla, muhabbetle Rabbine yakın olanlardan eylesin inşallah. Varlığa, kainata, mahlukata, insana, kendine bakarken o aşkla bakanlardan eylesin inşallah. Aşkı, aşkın hakikatini görenlerden, andyalardan, tadanlardan eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, zatının sıfatının tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne, üzerine olsun, bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun inşallah. Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin. Kardeşlerimizle Akbetler bizi arıyor. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Yine kusurumuza bakmayın, sorabildiğimiz kadar sorduk. İnşallah sormaya devam edeceğiz. Buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbi'imize emanet olun, efendim.